Günaydın bir ekonomi ekoloji programından daha herkese. Bugün yılın son ekonomi ekoloji programını yapıyoruz. Ve tabii dolayısıyla hem Türkiye'de hem de dünyada çevre iklim ve enerji konularında neler oldu, neler yaşadık. Hem olumlu gelişmeleri hem olumsuz olayları hükümetlerin e, politikalarını neler yaşandı, sivil toplumu e, bu alanda e, neler yapıldı, e, neler yaşandı e, bunlardan böyle bir derleme e, yapalım e, istedik. E, başlayalım istersen Tabii. Barış, e, sen bir toparlama yap. Evet, bir büyük başlıkları, üst başlıkları bir evet. açalım. Evet. 2012 aslında yoğun geçti gibi mi geldi? Sence yoğun geçti, evet. evet. Yani öyle. Sessizlik yaşanmadı çevre şimdi Hep bir tartışma Yani evet çevre meselelerin çok gündemde oldu Yani hem dünyada hem Türkiye'de E tabi ağırlıklı olarak Olumsuz manada konuştuk Çevre ve iklim Konularını ama Sanki geçmiş yılları oranla Hep daha çok konuşacak konumuz vardı 2012'de Evet kurullar hem derinleşti Hem yani dallanıp budaklandı evet. Bir de yani çeşitlendi gibi mi geliyor yani Daha önce konuşmadığımız yeni konuları konuşuyoruz Doğru. Daha çok işliyoruz. Daha çok aktörle konuşuyoruz. Evet. Politikacılarla. Evet. Şimdi geçen senin üst başlıkları bile çok aslında büyük konular kısaca çok başlıklı. Değinmek için çok başlıklı. <gülüyor> Tabiat yasasını konuştuk. Kentsel evet. dönüşümü konuştuk. Konuşacağız. Tabii. Ee, vasfını yitirmiş orman arazileri. İkibey yasası geçti. Ee, HES'leri zaten yıllardır zaten, konuşuyoruz. Evet, evet. Uzun zamandır ee, devamlı. Kalkınma politikasının işte, idari ve hukuki araçlarını konuşuyoruz. Bu büyük enerji kentleşme ve Ulaşım projelerinin ekolojik tahribatını konuşuyoruz. Hukuki anlamda yürütmeyi durdurma meselesi var. Çet muafiyeti büyük projelerde konuştuk. Evet. Nükleer santrallerin konuşulduğu yine önemli bir iyi oldu. Hı hı. Termik santraller 40 47'ye yakın termik santral hem planlanan hem yapılan hem de proje olan termik santralleri konuştuk. Konuştuk evet. bir de bunları sıralarken şunu gördüm. Büyük bir şey şimdi sayacaklarımız bir kısmı İstanbul'a yönelik. Yani İstanbul'da bu şeyin aslında merkezinde aslında, yer alıyor. Evet son zamanda yani 2012'de özellikle İstanbul'a yönelik. ...proje çok fazla konuşmaya başladık. Ee, aslında şey oldu biraz sanki... ...yani bu HES, termik ve nükleer e, santrallar üzerinden e, yapılan sivil toplum hareketlerini... ...neredeyse gölgede bıraktı İstanbul. Çünkü tabii işte çok büyük bir kent aslında herkesi ilgilendiriyor. İşte biraz daha Türkiye'nin işte dışa açılan yüzü e, kapısı, yüzü evet. E, o manada biraz e, İstanbul üzerindeki... E, oynanan oyunlar. Oynanan... <gülüyor> <gülüyor> Öyle demek istemeyecektim ama evet laf oraya geldi. E, oynanan oyunlar bir biraz sanki bunların önüne geçti e, ve e, orada e, yapılan e, bir sürü e, sivil toplum e, hareketi var, e, bir sürü hukuksuzluk var. Bunlar neredeyse geri planda kaldı. İstanbul'u konuşmaktan. Şimdi ama çok büyük projeler. Üçüncü hava alanı. Evet. İkinci İstanbul şehri. Kuzey'de kurulacak kanal İstanbul, taksim projesi ve üçüncü köprü. Yani ikinciler, hep üçüncüler şey, ikinciler. Üçüncüler ikinciler evet. evet sıra sıra diziliyorlar. Evet bunlar aslında. Taksimi söyledik taksim mi? Taksim projesini söyledik Aha. evet. E, kentsel dönüşüm İstanbul odaklı. Ankara, İzmir'de üzere. şey ufak ufak başladı ama evet, esas, esas İstanbul şeyi, evet, İstanbul özellikle merkezli. bazı semtleri, yani rantın yüksek olduğu semtler, tarlabaşı. Tarlabaşı'nı tarla gene konuştuk, gene e, Sulu, Sulu Kule, gene konuştuk. gündemde. Bu Fener, Balat, Ayvansaray bölgesinin evet. gene e, kentsel dönüşüm kapsamında bir tarlabaşı, e, bir Sulu Kule haline e, getirilmesi. Neredeyse hep turizme açık bölgelerin yani bu afetle başladı biliyorsun yani e, kentsel evet. dönüşüm 99 Depremden sonra artık sonra. evet e, evlerin depreme dayanıklı olması veya işte afetten %97'si Türkiye'nin sonuçta e, deprem kuşağında. Bunun bir şekilde kentlerde eski e, yapılar eski binası hı hı, da eski eski 60'larda 70'lerde <gülüyor> müteahhitler zaten bunu açık açık söylüyor biz. E, Kum deniz kumuyla çimentosuz devirsiz. Evet, evet. O, o, <gülüyor> o, yani o işte herkes biliyor zaten herhalde kim olduğunu. Ee, böyle böyle ifşaatlara da aslında 2012'de şahit olduk. Evet. O da enteresandı. Şey, e, konut projesi, Ağol'un konut projesi son dönemde bayağı bir Çok gündeme konuşulu. oturdu. Evet. Konuşuldu. Evet, evet. E, geri adım attığı şey özellikle şeyin kullanımı açısından e, Fatih Ormanları'nın kullanım hakkını geri aldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet Normal evet Bakanlığı. doğru. Evet, evet. Tabii orada bir sivil toplum faaliyeti vardı. Yine anmak gerekir. Yeşilist'in yaptığı. Change.org üzerinden yaptığı bir iza kampanyası. Gayet başarılı oldu. Ee, ama sonra başka bir toplantıda şöyle bir yorum duydum. Bilmiyorum ne kadar. Diğer bazı müteahhitlerin de Ağolun'un bu yükselişinden rahatsız olduğu ve buna karşı bir tepki duyduğunun için bir medya e, şey yaratıldı. Pompalaması. Medya pompalası yaratıldı. Aklım bir köşesinde şey Var, attı. evet öyle kaldı. öyle iddialar konuşuldu. Tabii tabii. E, yani çok e, somut bir takım verilere e, dayan, dayanamayan e, piyasada konuşulan e, o camiada e, konuşulan. Kulis bilgisi Kulisi. olarak evet <gülüyor> ekonomik kulis bilgisi <gülüyor> evet bu işte bu, bunlar büyük mesela üçüncü köprü ulaşım projesi olarak geliyor ama pek ulaşım projesi gibi değil yani değil tabi yani orada yeni bir kentleşme yeni bir e, şey, imar alanı imar alanı açma meselesi ve e, o orada da tabi bir takım e, gene ünlü isimler geçiyor. Orada bir takım e, arazileri şimdiden kapatmaya başladıkları e, şimdiden e, işte ağaç kesimlerinin e, yapıldığı e, gibi e, şeyler duyuyoruz gene. Evet Atlas dergisinin fotoğrafçılarının görmüştüm şeydi. Seyran Tepe kısmındaydı. Maslak kısmında bu Hale projesiyle ilgili yukarıdan e, çekilmiş fotoğraf, fotoğraf vardı. Yani evet, belki evet. 2012'nin e, ...fotoğrafı neydi diye şey yaparsak... ...benim aklımda her herhalde kalan fotoğraflardan biri o Türkiye'de. Doğru, evet. evet. E, dünyaya biraz bakalım. Bakalım. E, en sonunda... E, benim, benim açımdan... <gülüyor> e, ...dünyada şu anda... E, ...ben biraz o meseleye takıldım... E, ...son günlerde... Şimdi tabii bu son yılların en ciddi facialarından biriydi Fukushima. Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami evet. sonrası meydana gelen radyasyon sızıntısı. Çok ciddi bir alana sirayet etti bu. İşte şu ana kadar yapılan çalışmalarda şeyden Yani bu radyasyon sızıntısından etkilenen e, konutların <gülüyor> çok az bir kısmı e, temizlenebilmiş henüz daha. E, yani işte toprağa, havaya, denize. suya, denize e, orada çünkü çok ciddi miktarda e, şeyi e, santralı soğutmak için kullandıkları sular e, denizlere bırakıldı. Orada çok ciddi bir kirlilik e, yaşandı. İşte havaya, toprağa, suya her şeye sirayet etti bu. Ee, ve bunun ardından tabi çok ciddi bir e, Japonya'da <gülüyor> sivil toplum e, hareketi ortaya çıktı. Nükleer istemiyoruz diye çok e, ciddi kampanyalar yapıldı ve e, hükümet tabi bu alanda e, geri adım atmak zorunda kaldı. E, 50 tane e, reaktörün e, peyderpey 2030 yılına kadar kapatılması. E, gündeme gündeme geldi. geldi işte bir takım e, santralları bakıma aldılar işte kimisi kapatıldı falan e, böyle bir takım gelişmeler yaşandı Japonya'da. E, fakat Japonya'nın tabii siyaseti çok e, tuhaf e, yani çok şey değil e, stabil bir e, siyaseti yok. E, 6 yılda e, 7 kere seçime gittiler ve şu anda e, yeni biraz daha muhafazakar sağ. Yani her ne kadar adı liberal demokrat parti olsa da böyle bir parti şu anda iktidara geldi ve parti programlarında da yer almış. Bütün bu olup bitenlerden aslında insanlığın nasıl ders almadığına şahit oluyoruz. Yani çok eski değil daha dünde yani onun da mesela hani sen 2012'nin fotoğrafı neydi diyorsan 2011'in fotoğrafı da, da Fukushima aslında fukuşimaydı Ve nasıl yani insanlığın bundan ders almadığını hatta tabii yani şu da oldu Japonya'da. Ee, ...nükleer tabi çok ciddi elektrik enerjisinin çok büyük kısmını nükleerden elde ediyorlar. Fakat yenilenebilir enerji konusunda da e, adımlar atılmaya başlandı. Efendim, o alana yöneldiler falan böyle e, gelişmeler olurken tam bu iktidar geldi ve dedi ki e, ki bu, bu arada bu... E, ne e, seçim yakında bir, oldu değil mi? Tabi tabi 16 Aralık e, olması gerekiyor. Yani bir 10 gün önce e, oldu bu gelişme. Ee, ve bundan önceki iktidar e, bir e, şey kurmuştu bir kurul yani bu Fukushima felaketinin nasıl meydana geldiğiyle ilgili bir kurul oluşturdu. Bu kurul yaptığı incelemeler sonucunda aslında Fukushima'da meydana gelen kazanın insan eliyle yaratılmış olduğunu yani önlemlerin işte zamanda alınamamış olması, merkezi yönetimle o şeyin nükleer santralin işletmecisi arasında ihtilafların meydana gelmesi sonucu bunun yaşandığıyla ilgili Çok önemli çok çarpıcı bir rapor ortaya koymuştu Fakat şimdi yeni gelen Şinto Abe yeni başbakan Gelir gelmez iki konuda açıklama yaptı Ekonomi ağırlıklı bir tanesi işte ülkedeki enflasyonun ve Para politikasının yeniden düzenlenmesiyle ilgili açıklamaları var İkinci söylediği şey de Bu Fukushima felaketi nasıl oldu Biz bunu tekrardan Araştıracağız ve Nükleer santralları tekrardan devreye Almayı düşünebiliriz bunun sonucunu yani bu ne demek? Aslında biz bunları... Evet, bunu, bunun yolunu yapmaktı. Yani bir yıl içerisinde iyi bir yerden yılın sonuna doğru, yılın başında iyi bir yerdeydik. Yılın sonuna doğru o manada e, olumsuz bir yere geldik nükleer e, santral açısından. Yani insanoğlu şeyden ders almıyor. Almıyor, evet. evet. Şimdi hemen nükleerle ilgili benim aklıma senin söylediklerinden gelen e, Çernobil felaketi evet. e, 1986 yılında oldu. Hala etkileri devam ediyor ve... En son olarak da iki buçuk milyar dolarlık bir artık demir, demir bir e, demir ve beton e, blokla örülmek için artık sol evet. kapatılacak ve işte evet. 26 yıl geçti üzerinden hala masraf çıkarıyor, hala hastalık etkileri var. Evet. Ee, ondan ders yani tabii ondan ders alır mıyız? 26 sene oldu. Bir sene öncekinden evet, ders almıyoruz. Tabii fokuşmadan ders almayanın Çernobil'den alması evet. e, mümkün değil. Tabii bu arada belki nükleer e, manada. Ee, olumlu olarak e, görebileceğimiz şeylerden bir tanesi Bulgaristan e, Belene e, e, kentinde Santralik. bir e, santral yapacaktı. E, Rus, e, Rosatom bu e, bizim Mersin Akkuy'da da e, nükleer santral yapmayı planlayan şirketti. Evet. E, onlar e, Bulgaristan hükümeti e, nükleerin yani bunun pahalı maliyetli olacağı, e, maliyetli olacağı gerekçesiyle e, anlaşmayı iptal etti ve galiba bir şey de oldular yani tahkime de gitti mahkemelik de oldu galiba Bulgaristan'la Rusya o manada ve herhalde bir tazminat ödemesi gerekecek Bulgaristan'ın e, ama e, yani maliyeti gerekçe e, göstermiş olsa da gene e, bir nükleer santral daha yapılmayacak olmasını olumlu bir gelişme evet, olarak kesinlikle. addedebiliriz. Bizde nükleer santral yok ama nükleerle ilgili haberler geliyor. Gazi Emir'den hatırlarsın. Kasım evet. ayında, Aralık ayında bunu Çok ciddi. evet Serkan Hoca'nın haberiyle Türkiye evet. öğrendi. Ve günlerce radikal gazetesinde manşet oldu. Ee, en son çevre komisyonu gitmeyi reddetmişti ama sanırım gittiler. Hı hı, hı. Ee, bir açıklama yaptılar. Ee, bütün önlemler alındı. Halk için bir tehlike arz etmiyor dendi ama 2006 yılından beri işte 6 yıldır, 7 yıldır devam, devam ediyor. Orada... Da çok ciddi takibe alınması gerekir, izlenmesi gerekir. Atıklar nereden geldi? Evet. E, çünkü Türkiye'de üretilmeyen bir madde hı hı. E, olmayan bir madde yurt dışından geldiği sorunluyor. Kaçak mı geldi? Günlükler yoluyla mı geldi? Evet. E, orada ne tür işlemlerden geçti? Atıklar nasıl depolandı? E, bunların çok ciddi araştırması lazım. Çünkü orada şehri neredeyse ortasında e, Gaziyemir semtinde e, hastalıklarla ilgili, oradaki çalışanlarla ilgili araştırmalar, tat yetki tar yapıldı mı işte semt yakınıdaki semte yaşayan yurttaşlarla ilgili bir herhangi bir tehlike arz etti mi Çok fazla bilinmeyen var aslında bu evet, konuyla yani ilgili. Evet. Bunları yapamadığımız e, ölçüde nükleer santral yaparken nasıl güvenlik önlemleri alacağız? Riski nasıl azaltacağız? E, Atıkları ne yapacağız ki ÇED raporunda da bunu hep konuştuk atıklar birkaç satırla değiniliyor ne, evet. nerede neresi değinilmiyor işte Rusya'ya Değinin... geri gönderilecek falan gibi. Evet ee, ucu açık ucu açık çok muğlak muğlak ifadeler. ifadeler var zaten ona çed raporu demeye de bin şahit ister Kesinlikle. dört sayfalık bir e, yani sanki böyle işte oturduğu yerden e, birileri yazmış gibi e, bir şeydi e, istersen bir ara verelim tamam. ondan sonra tekrar devam edelim konuşmaya. Let someone start believing in you Let him hold out his hand Let him touch you and watch What happens One someone who can look in your eyes And see into your heart Let him find you and watch what happens Cold No, I won't believe your heart is cold Maybe just afraid to be broken again Let someone with a deep love to give Give that deep love to you And what magic you'll see Let someone One with a deep love to give Give that deep love to you And what magic you'll see, let someone give his heart, someone who cares like me, someone who cares like me. Going love what ee, Ekonomi Ekoloji Programında 2012 e, yılında e, neler yaşandı iklim, çevre ve enerji e, odaklı olarak e, neler oldu? hem olumlu hem olumsuz manada gelişmeleri ele alıyoruz. Biraz enerji ayağını ve Türkiye'deki işte projeleri, hayata geçirmek istenen projeleri ele aldık. Şimdi biraz dünyadan bakalım neler oldu. Gene aklımızda kalan çarpıcı yani iklim değişikliğinin aslında direk belki değil ama en olarak ee, doğal felaketleri daha şiddetlendirdiğine ilişkin e, çok ciddi bir takım e, doğal felaketlere e, şahit olduk ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de Sandy oldu. Evet Sandy kasırgası e, 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. E, bunu bilim adamları şöyle bağlıyorlar iklim değişikliğiyle ilişkisini. E, i̇klim değişikliği ortalama okyanus sıcaklıklarını arttırıyormuş ve kasırgaların ...daha güçlü ve daha fazla Hı -hı. Iı, olmasını bir yerde yaratıyor. Burada benim aklıma şey geldi, işte insan, az önce bahsettik öğrenmiyoruz diye ama... ...Fransız ekonomist, akademisyen Serge Latouche'un bir e, kavram kullandığı bir kavram var. Felaket pedagojisi. Yani insanlar aslında, e, işte Türkçe bunu aslında bir müsibet bin nasihattan <gülüyor> yayılır, faydıdır gibi çevirmek de mümkün. E, maalesef biz felaketlerle öğreniyoruz. Evet. E, ondan sonra alternatifleri arıyoruz. Hı hı Çünkü baştan hı hı. işte araba devrilme ne kadar başımıza gelmedi. Başımıza gelmedi anlamıyoruz. Önlem almıyoruz. İklim değişikliği de umarım bir pardon sendika sırgası umarım bir şeye dönüşme yola yol çeviririz. Bilinçlenmeye. Çünkü 15 milyar dolar en azından maliyetine baktığımızda 15 milyar dolar olarak gözüküyor ama 50 milyar doları çıktı. Sigorta için büyük bir. Evet, sigorta konu. şirketleri giderek bu aslında iklim Kesinlikle. felaketlerinden en fazla zarar görecek kesim oluşturuyor. Herhalde en çok onların destek vermesi lazım. O <gülüyor> şöyle de olabilir. Mesela dünyanın yanlış bilmiyorsam nükleer santraller sigortalanamıyor çünkü. Evet, Şey, sigorta, ço şey yani, riski çok yüksek evet, oluyor. İklim değişikliğiyle de, ilgili felaketlere de, sigortalanamaz gibi kötü bir şey de olabilir. Yani tam tersi bir etki de olabilir. Yeni doğru. Evet, evet. Yani şeyde kaptamdan çıkabilir yani şeyler. Ee, Bidersin, belki. Doğru. Evet. Biraz bakmak lazım onun evet, şeyin sigorta parametrelerine. Sigortacılar bu konuları biraz daha çalışsın. Çalışsın. <gülüyor> <gülüyor> belki biz de bir sigorta sektöründen ilgili bir de davet Olabilir, olabilir. aslında. Davet edebiliriz. Türkiye'de var mıdır iklimli ya da doğal... Doğal Felaket, de tabii yani iklim değişikliğiyle oluşup oluşmadığını nasıl e, tespit edecek? E, ve bunun üzerine e, yani nasıl sigortayı nasıl oluşturacak? Bununla ilgili kesin çalışmalar vardır. Evet. Aslında e, böyle bir konuk alabiliriz Kesinlikle. ve bize e, anlatabilir. Güzel olabilir. Evet. 2003'te bunu sigorta ve iklim konusunu ele <gülüyor> Evet el ele alacağız. Şimdi iklimle ilgili... E, Bileşevetler ne <gülüyor> nezdinde yani üye ülkelerin izinde toplanan iklim müzakereleri Doha'da gerçekleşti Kasım sonu Aralıkbaşı galiba Doha'daki bugüne kadar ki yapılan en, en silik en zayıf. en zayıf iklim zirvelerinden biri oldu evet. değil mi? Konukla geçen hafta da Pınarak Soğanla Greenpeace evet. Enerji ve Iklim kampanyası sorumlusu Pınarak Soğanla değerlendirdik ki temadan e, da arkadaşlarımız gitmişti evet. Gökçe Aşağın gitmişti o bize. Hep Açık Radyo dinleyicilerine ve İklim sürekli hı hı, raporlarını hı, okuduk hı. kendisinin. Ee, artık bir daha zor gideriz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani umudu kesmek mi lazım bilmiyorum ne dersin devletlerden. Yani evet ya şimdi mesela bir sonraki ev sahibinin Polonya... Polonya olması insanı düşündürüyor bir sonrakinin de Fransa olması. Yani iklim zirvelerinin Avrupa'da yapılacak olması iyi ama bir tanesi kömürün evet. bir tanesi nükleer e, lobinin merkezi Katar'da petrol. Katar'da petrol doğalgaz varmış galiba daha çok. Evet Katar'da daha çok doğalgaz var. Yani böyle fosil e, yakıtlar kaleleri. kaleleri şeklinde yerlerde iklim konuşmak e, biraz e, yani tırnak içinde manasız gibi geliyor ama e, sivil toplumun e, ve e, bu alanda çalışan örgütlerin aksesi bakımından da tabii kanalize etmek şey oralara olur. evet e, gitmeleri, ulaşmaları, seslerini duyurmaları ve çok e, ses getirebilecek e, etkinlikler, eylemler yapabilmeleri açısından ben e, Avrupa'da olmasını e, olumlu görüyorum ama onun dışında yani iklim zirveleri Artık böyle işte dostlar görsün evet işte toplanıyoruz böyle yılda bir. Maalesef umutluyduk Kopenhag'da çok umutluyduk. Evet. Kankun'da, Kankun'da biraz, da, da. biraz umutluyduk ama artık. Evet. kestik. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi bekleriz. Belki Türkiye <gülüyor> ev sahipliği yapmak ister. İster <gülüyor> mi? Bilmiyorum. Hırsat. <Değil> <gülüyor> <Karne gülüyor> yani her yıl <gülüyor> yılın fosili seçildikten sonra evet, da... hangi yüzle ama yani Katar'da çok fena sayılmazdı o açıdan. Evet ki mecliste soru nargisi olarak verilmiş bunun hesabını verin Türkiye niye günün fosili oldu evet. diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, o... CHP milletvekili soru nargisi vermiş evet o iyiydi evet hatırlıyorum onu biraz olumlu gündemden Onlulardan bahsedelim bu, bakalım ee, Türkiye'de neler oldu benim başta aklıma gelenlerden ekolojik anayasayı konuştuk 2012'de hı hı. evet evet hem çevre kuruluşları, Yeşiller Partisi'nin, dönemin Yeşiller Partisi artık şimdi eski Yeşiller Partisi Çünkü Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kur kuruldu. Partisi oldu artık, evet. evet. Birçok çevre kuruluşu, insan hakları kuruluşu, siyasi parti bir araya geldi. Hı hı. Burada benim önemli gördüğüm hem ekolojik anayasa dünyada nasıl tartışılıyor, Türkiye'de nasıl tartışılıyor, doğanın hakları kabul edilebilir mi, doğa bir hak öznesi olabilir mi bu konuda güzel bir tartışma yaşandı ve e, meclise de sunuldu anayasa komisyonuna gidildi teker teker partiler ziyaret edildi AKP BDP CHP MHP ve böyle bir reddedilmedi yani olumlu yaklaşıldı hı hı hı. olumlu yaklaşıldı evet e, ekolojik anayasa şeyden e, pozitif olumlu gündemlerden biriydi senin ama anayasa yapımı biraz güme gitti gibi 2013'te şey yaparsa Tekrar ayağa Gündeme kalkarsa, gelirse ekolojik bu, anayasa için tekrar çalışma o grup tekrar belki bir araya evet, gelip aktif e, bastırabilir. Evet. Dünyada ekolojik anayasa için en iyi verebileceğimiz örnek Bolivya. Bolivya, Ekvador anayasaları. Ekvador'da galiba. Evet Hatta şimdi. şimdi onun ismini de analım. Phonics yayınlarından Bolivya anayasası Türkçe'ye çevrildi. Hmm. Yakın zamanda çıktı. Hmm. Aralık hmm. ayında kitapçılarda hmm. bulabilirsiniz. Ben olumlu gündemek kitapları da ekliyorum. Türkiye'de ço sorunlar çoğaldıkça e, kitaplar da e, yazılıyor. çeviriler yapılıyor. Hı hı. İşte Sinek 8 yine yapıyor. Yeni insan Kitabı yapıyor. Evet. EQIQ da bahsetmiştik. Barış Doğru'yu genel yayınlığı konu kalmıştı. Evet konu kalmıştı programımızdan. Belgeseller zaten. arttı yine çevre sorunlarıyla bağlı olarak. İşte Fatih Akın'ın e, Ses Getiren Cennet'teki Çöplük belgeseli vardı. Kanda da gösterildi. Doğru evet. E, dünyaya Trabzon'da Maç Kadıner olduğunu anlattı bu vesileyle. Hı hı. Tuhum takasları yine benim olumlu hmm. gündemde gördüğüm etkinliklerden biri özellikle Ege ve Marmara evet. bölgesinde yoğunlukla yapılıyor. Bu 2006'da Tuhum Kanunu çıktı. O zaman organik tarım örgütleri, çiftçiler bayağı bunu protesto etmişti çünkü. Çiftçiler arasında tohum takasını bir şekilde yasaklıyordu. Sertifikalı tohumu olumluyordu. Hı hı hı. E, tohum takasları da buna bir tepki olarak doğdu aslında. E, küçük çiftçiler arasında. Belki, ya belki de kentli tarım yapan insanlar arasında tohum takasları. Atadan kalma, dededen kalma, yerli tohumların e, değiş tokuş ve bunların bir envanterinin çıkarılması konusunda önemli çabalar. Bununla birlikte... E, paralel demeyeceğim ama yani hem organik pazarlar bir yandan şimdi gıda şeyine girersek organik pazarlar evet. bir yandan yürüyor. Tohum takasları organik pazarlarla iç Yine değer... orada tabii şeyi gene analım. Yani Greenpeace'in GDO kampanyası evet. e, çok başarılı oldu o, ve geri adım atıldı o, evet. yani ithalat konusunda. E, evet. başarı hanesinde bence o var. Evet. 10-15 e, yıldır konuşuyoruz GDO'larda ama işte 2010'da bir Güvenlik Kanunu çıktı. E, hemen başvurular geldi gıdada da yemde. Şirketler bunun G.D.Olu gıda ve yemir ürünlerini temetmek için hiç vakit kaybetmeden hemen başvurularını Hı -hı. yaptılar. Ama tabii 300 bin'e yakın imza toplandı. Greenpeace ve G.D.O.Her platformunun aktivistleri yoğun çalıştı. Evet. Ee, Ağustos 2012'de bu başvurular geri çekildi. Gıda da şu an G.D.O başvurusu yok. Yok, evet. Ee, yakın zamanda da olmaz çünkü şirketler e, markaları gıda öyle özelleştirmek istemediği İstemiyor. için evet, Ama dernek te üzerinden tehlike e, yemde evet e, yemde başvurular var kabuller var e, Hı -hı. işte bunların etiketi önemli e, hayvansal gıdaların işte et süt Hı -hı. yumurta Hı -hı. peynir gibi ürünlerin etiketlerini etiket yani bu hayvanın bu ürün GDO'lu yemle beslenen Hı -hı. hayvandan üretilmiştir evet. diye evet e, tarım Bakanının e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Heker'in de bu konuda bir çalışma, bir mevzuat çalışması olduğuna dair sözü vardı ama arkası gelmedi. 2013'te. Okunum, 2013'te herhalde o konu evet, tekrar e, gündeme e, gelecek. Gelmese de biz getiririz. Kesinlikle. <gülüyor> e, onun dışında tabii gene de her zaman anmak e, lazım. E, Türkiye'deki çevre hareketi giderek güçleniyor. Tabandan geliyor. E, halk hareketleri çok önemli. E, termik, HES ve nükleer e, santral yapımları e, ...yapılan yörelerde çok ciddi halk hareketleri var. E, onların arasında kendi aralarında gene etkileşim de var e, falan. Yani destekliyorlar e, birbirlerini ve e, yani böyle tabandan gelen e, tamamen yaşadıkları alanı e, korumak üzere e, harekete geçmiş insanların... E, ...giderek daha fazla bu saldırılara karşı yani e, devlet hükümet eliyle yapılan e, çevreye yönelik saldırılar için bu harekete geçen e, insan topluluklarının da giderek artacağı e, görünüyor. Yani 2012'de çok önemli e, şeyler gördük. E, eylemler e, gördük. Kesinlikle. Bu konuda da şeyi değinmek lazım. Şimdi hep çevrecilik böyle kentli, orta sınıf, eğitimi, insanların işi gibi gözüktü. Böyle algılatılmaya çalışıyor. İşte zengin işte organik gıda yiyorlar. E, Protestalarda hmm. bulunuyorlar gibi. Ama bunun böyle olmadığı e, 2013'te görülecek. Özellikle İrel, HES, termik ve nükleer protestolarında. Evet. Ee, bu hafta 2012 yılını değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji